Niye mi? Ya çünkü miya demesini beceremeyip hep mi, mi dermiş. Bunun üzerine de adı miyik almış. Bizim mi?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 Günlerden bir gün anne kedi yine yavrularını yanına çağırmaya başlamış. Miyav, Miyav, Miyav. Artık ağaca tırmanmayı öğrenmenizin zamanı geldi. Gelin size öğreteyim demiş. Bütün kardeşler ağacın altında kendilerini bekleyen annelerinin yanına koşmuşlar. Bizim mi ise yerinden bile kıpırdamamış çocuklar. Miyav. Ağaca tırmanıp da ne olacak? Miyav. Annesi önce tırmanır sonra gene yere inersin demiş. ...mi bilgit bilgit gülmüş... <gülüyor> ...gene yere yenecek olduktan sonra... ...tırmanmaya değmez demiş... ...sonra yayılmış güneşe... ...yalanıp keyif etmiş... Mii'nin güneşte keyiflenmesi pek uzun sürmemiş çocuklar. Nereden geldiği belli olmayan kocaman bir çoban köpeği ...bahçeye girmiş ve bizim Mii'yi gözüne kestirmiş. Kocaman uzun türlü kuyruğunu sallaya sallaya ninin yanına sokunmuş. <gülüyor> Önce durmuş <gülüyor> koklamış sonra da başlamış yine deminki gibi havlamış. <gülüyor> bizim minin minicik biri ağzına gelmiş. Annesinin söylediklerini dinleseydi...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 Evet. Tabii o aksırıp tıksırdıkça ağzından burnundan çıkan mikroplar çevreye yayılıyormuş. Sonunda onunla oynayanlar da hastalanmaya başlamışlar. O çevrede yaşayan ve durumu gören bir eski mu ailesi kendi çocukları da hastalanacak diye korkmuşlar. Ne yapalım, ne edelim derken baba eski mu'nun aklına bir fikir gelmiş.